baş yaşam için teknoloji. Merhaba. Maraton yüzücüsü Emre Deliveli, Kars Kuyucuk Gölü Kurtarma Projesi'ne destek olmak ve Türkiye'nin kuruyan sulak alanlarına dikkat çekmek amacıyla Doğu Anadolu'daki 3 tatlı su gölünü yüzerek geçti. Emre Deliveli, Kuzey Doğa Derneği tarafından Kars öncülüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü'nün de desteğiyle Yarın'ın suyu programı kapsamında yürütülen Kuyucuk gölüne kurtarma projesine özellikle dikkat çekti. Ağrı ile Iğdır illeri sınırlarında bulunan Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü'ne gelen Deliveri Göl'ün Iğdır tarafından yüzmeye başladı. Su sıcaklığının 18 derece olduğu 2.241 metre rakımlı gölü yaklaşık 4 saatte baştan sona geçen Deliveri, Anadolu Ajansı muhabirine Kuyucuk Gölü'nün kurumasının engellenmesi ve göllerin kurumasına dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği yaptığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Doğa Derneği ortak organizasyonuyla 5 Eylül'de Gediz Deltası'na sadakat yürüyüşü düzenlenecek kentleşme baskısı ve yapılaşma tehdidi nedeniyle Risk altında olan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası'na alınması beklenen Gediz Deltası'na dikkat çekmek için yapılacak yürüyüşte İzmirliler. Deltada yaşayan flamingoları, tepeli pelikanları, karavatakları ve diğer kuş türlerini görmek için Karşıyaka Mavi Şehir Balıkçı Barınağı'nda buluşacak. Ekoloji Birliği'nin aktardığına göre binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan, uluslararası öneme sahip Deltaya yapılacak yürüyüş 5 Eylül Cumartesi saat... 16'da başlayacak Gediz Deltası'na sadakat yürüyüşüyle İzmir halkının deltayı tüm biyolojik çeşitliliğiyle tanıması ve uzun vadede alanı korumak için sahiplenmesi hedefleniyor. Bilim insanları ormanların hızla yok edilmesi ve biyoçeşitliğin azalması sonucu yeni ölümcül pandemilerin ortaya çıkabileceği uyarısını yapıyor. İngiliz The Observer gazetesi bilim insanlarının bu uyarıyı Gelecek ay New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler zirvesinde dünya liderlerini de yapacağını ve doğa alanlarının yok edilmesiyle COVID-19 salgını gibi yeni salgınların doğrudan bağlantılı olduğuna dair kanıtlar sunacağını yazdı. BBC'nin aktardığına göre ormanların hızla yok edilmesi tarım alanlarının kontrolsüz şekilde genişletilmesi, uzak bölgelere madenler inşa edilmesi, vahşi hayvanların gıda, geleneksel tıp veya egzotik ev hayvanları olarak istismar edilmeleri, hastalıkların vahşi yaşamdan insanlara doğrudan geçişi için Kusursuz bir fırtına rolü üstleniyor. Yeni ortaya çıkan hastalıkların hemen hemen üçte birinin toprak alanlarının kullanımındaki değişikliklerden kaynaklandığı iddia ediliyor. Bunun sonucunda da bilim insanları her yıl dünya nüfusunu etkileyecek 5 ya da 6 yeni pandeminin ortaya çıkabileceğini söylüyor. The Observer'a konuşan Duke Üniversitesi'nden doğal yaşamı koruma uzmanı Profesör Stuart Pim şunları söyledi. Çok fazla faaliyet var. Yasa dışı ağaç kesme, açık alan yaratma, madencilik. Bunlar uluslararası vahşi hayvan eti ve egzotik ev hayvancılığıyla bağlantılı ve bu krizi yaratan nedenler de bunlar. Covid-19 salgını dünyaya trilyonlarca dolara mal oldu. Şimdiden neredeyse 1 milyon kişi öldürdü. Açıkça acilen harekete geçilmesi gerekiyor dedi Stuart Pem. The Observer'ın haberine göre bilim insanları şu uyarıyı yapıyor. Yine hastalıkların ortaya çıkma oranı ve bu hastalıkların ekonomik etkileri artıyor Pandemi riskini azaltmaya yönelik bir küresel stratejiyi ertelemek maliyetlerin de artmasına neden olur. Toplumun gelecekte ortaya çıkabilecek yeni pandemilerin etkilerinin önlenmesi için çabalamalı dendi. Hollanda'da hükümet yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkedeki bütün vizon çiftliklerini gelecek yıl kapatmaya karar verdi. Yaklaşık 40 vizon çiftliğinde salgının ortaya çıkması nedeniyle şu ana, şu ana kadar 1,5 milyondan fazla Vizon öldürüldü. Euronews'un hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamadan aktardığına göre kararın alınmasında salgının vizonlara bulaşması ve çiftliklerde çalışanlarda görülen vakkaların artması gerekçe gösterildi. Açıklamada daha önce 2024'te kapatılması öngörülen çiftliklerin vaka sayıları nedeniyle 2020'de tamamen kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca çiftliklerin kapatılması ve katledilecek hayvanların bedelleri için hükümetin ek 150 milyon euro bütçe oluşturduğu bilgisi verildi. Zaten hayvanların Kürtleri için öldürülmeleri kabul edilebilir bir şey değil. Kanada'nın Toronto şehrinde insanlar gökdelenlerle çevrili bir bölgenin ortasında yer alan 300 yıllık bir meşe ağacını kurtarmak için mücadele ediyor. Ancak koronavirüs salgını bu çabaların önünde bir engel. 24 metrelik uzunluğa sahip kızıl meşe ağacı bölgedeki en yaşlı Ağaçlardan biri öyle ki Fransa'ya gelen kaşifler zarar görerek üstlerine devrileceğinden endişe ediyor. Toronto Belediye Meclisi ağacı korumak için 6 milyon nüfuslu bu şehirde herkesin erişimine açmak için 2018'de mülkü satın almak, evi yıkmak ve araziyi küçük bir halka açık parka dönüştürmek için oy kullandı. Uzmanlar böyle devam ederse ağacın 200 yıl daha yaşayabileceğini söylüyor.